الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناءه ولا يبزم جنبه ولا أفلك أبه ولا يعظيه ويشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله السادق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره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 وَإِذَا مَا تَلَاوَمُوا مُجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا هو ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات معزلا Bakan Allahu Akur Al-Rahim, Celaq Allahu Rahim, Baret Allahu Lena ve Muhterem Müslümanlar, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vassalamın insanlık için gönderilmesinin mühim gayelerinden bir tanesi Allah'ın rızası istikametinde bir beşeri teşekkül, bir beşeri tekbündür.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 Her fert bu mevzuda kendine çeki düzen verecek, kendinden istenen şeyi yerine getirmeye çalışacak, o ahlak-ı âliyenin rası ve huy haline gelmesi için lazım gelen şeyleri yapacaktır. Ahlak-ı terdatla içimize girecek, edep haline gelecektir. Temrillerle onu topluluğumuza mal edebileceğiz, yolundan birisi bu. Bir hekimin reçetede bize beyan ettiği şeylere uyuyor gibi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 İyi bir arkadaştan, iyi bir komşuya kadar, iyi bir yolculuk arkadaşına kadar, iyi bir mahalle efradına kadar ciddi tesir icra eder ferd üzerinde ve fertler üzerinde. Muhiti iyi ayarlama, yaşayacağımız şeylerin bizim toplumumuz içinde yaşamasın, ferd olarak onları bizim yaşamamız için teshil edici unsur olacaktır, kolaylaştırıcı bir rükün olarak vazife yapacaktır. Kötülerle beraber düşüp katma isem, adeta yılana musallat olmuşuz gibi bizip alıp baş aşağı ifadesiyle, yar ne gir taya bir cahim. Kötü arkadaş insanı cehenneme çeker götürür. Kötü arkadaştan, kötü ve şerir komşudan, kötü muhitten, kötü atmosferden işten edeceksin. O nispette ahlak yaşama imkanını bulacaksın. Dönecek, üzerinde duracak, ariz ve amm-i çalışacağım ilerden. Ve diğer ve çok mühim bir faktör, insanda ihsan şuurunun ve ihsan ruhunun gelişmesi ki, benim serlevhayetim, hadisi hadis-i şerifin birinci cümlesi olduğu için onu evveliyette ele almayı düşünüyorum. İhsan ruh ve ihsan şuurunun insanda geliştirilmesi şu ayeti tekviniyenin şerha şerha ferdin önüne serilmesin, Kebir-i kainatı herkese okuturma yolunun bulunmasın ve her yerde hazır ve nazır olan Hazreti Allah'a fertleri inanır hale fertlerin inanır hale getirilmesi hususum ve böylece iman, İslam, ve ihsan, şuur ve sırrının insanda tecelli etmesin, İnsan kötülüklere karşı kendisini gemlemiş olacak fenalıklara karşı da sahiha kamçı olacak, şevkini artıracak, kamçılayacak o, o şevk kamçısına indirecek ve fervaz edecek yukarılara doğru, arşiyeler çizecek, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yerini almaya çalışacaktır. Resûl-ü Ekrem'in bize getirdiği şeylerin gönüllerimize saygı bulmasın, onları kabul edip yaşamamız,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 fakat bu sırrın ve bu idrakin fertlerde sehsüz etmesine yardım etmek lazımdır. Onun için Hz. Muhammed Vesselam bir yönüyle meseleyi kolaylaştırıcı bu yola sevk edilmişti Allah tarafından. O ister istemez bu yola gidiyordu. Allah bu yolda yürümesini istiyordum. Her fert kendi kendini kontrol edecek, İç müşahedesi ön alacak. Fertler işlerini mürakabe edecekler, kendi muhasebelerini yapacaklar, davranışlarını ayarlayacaklar. Her kalpte bir yasakçı olacak, her ferdin arkasında bir betçi değil. Her kalpte bir yasakçı olacak, Allah korkusu ayakları kamçılatacak, ferdi iki büklüm yapacak, Rabbin adını duyduğu zaman ötü kopacak, ahlak-ı âliye ile olacak, rahmetin arşının aslarına tutunacak, ve öylece yükselecek, terakki edecek, miraç yapacak. Bu yola sevk edilmişti Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Her sahabi bu şuur içindeydim. Lalügâh gibi uzaklardan dökülen sözler mahdes buluyordum. Benim okuduğum ayetlerden oraya kadar gelmedim. Ahlât-ı âliyeyi anlatan bu ayetlerden bir tanesinde de bu husus vardır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهُ السُمَّنْ وَاُمْيَانَمْ Rabbin ayetleri yanında zikredildiği zaman, kırlar ve sarlar gibi yan gelip yatmaz. Ondan bir şey anlar. Onlar vicdanda bir ürperti meydana getirir. Sair canlılar gibi değil bir gönül taşıdığını idrak ettirir ona. Kur'an bunu anlatıyor. Her sahabi, bu işe baştan hazırmış gibi teşne bulunuyordum. Her sahabi, bu ruhla meşbu bulunuyordum. Kendi kendini kontrol ediyor ve haklarında gelecek şeylerden tir tir titriyordu. O meclisten içeriye girelim. Karşımıza çıkacak bir iki tabloda, ihsan sırrının ve şuurun nasıl geliştiğini beraber görmeye çalışalım. Her sahabe o hava vardı meşhurlardan gidelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem. Ya eyyuhellezine amenu qu nara ve ma kerimesini okuyordum. Birden birer meclisler lerzeye getirecek bir hey sesi duyuldu. Ve biraz sonra orada Cebrail belirmiştim. Soruyordum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın selamı var. Şu haykıran adama sorun ne diye haykırdım. O ise yerde hele can ve heyecanlar içinde can çekişiyordum. <gülüyor> resul akram Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ayatü beyinatı okudum, Allah korkusundan haykırdı, höykürdüm. Kendisini yere attı ve can çekişiyor. Bu vakaya başka bir vakıa. Böyle bir ayet yanında tilavet edilen birisi yine bir meçhul. Bir Allah deyip Resul Ekrem'in yanında yıkıldım. Resul Ekrem şöyle diyordu. Cahzu sahibekum. Sahibiniz için kalkın kefen hazırlayın. işi bitiktir onun diyordu. Bir başka defasında Resul Ekrem'den bir ayet duydum. Ayet duydu da evinden dışarıya çıkamadım. Ne zaman huzuru Resulullah'a gelmeyi düşünse ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıyordum. Evinde kaldım, günlerce bu delikanlıyı merak etti, sordu Resul ü Dediler, ya Rasûlallah işittik evine kapanmış. Ciddi bir dertle giran feryad-ı figan etmekte huzur-ü risalet fenaya gelecek hali yoktur. Resul ü Ekrem bu delikanlıyı ziyaret etmek için evine gitti. Kapıyı açtı, Resul ü Ekrem'in gül cemalini görür görmez yatağından fırladı, boynuna sarıldı. <Gülüyor>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 rasillerine eğilme imkanı onları terfihaz eylesin. Ala nizam Allahu ve teala <gülüyor> fi'l kelam. Ve Kur'an ve Elhamdülillah elhamdülillah. Alhamdulillah, hamdan kamiline, kama amar. Aşhedu an la ilahe illallah, ve aşhedu an Muhammedan abdhu ve resuluhu, Nabi al-Mu'tabar, taazıma l-Nabihi ve tekrime l-Fakamet-i Şanı Caffihi. Fakal Yaa ayyuha ladin âmanu, cüllu ıleyi ve sallimu teslima labeik. Allahumma cüllu ıleyi sîyidina Muhammed ve ıleyi alî sîyidina Muhammed. Kama cüllüte ıleyi sîyidina İbrahim ve ıleyi alî İbrahim fil alamina rabbana. ve ıleyi alî sîyidina Muhammed. İbrahim ve ıleyi fil al Vard Allah'ın anısı Sadi, Kabil, Bakr, Malfar, Qamar, Rıwthman, Wal'in Rızı Allah'ı onlara ve 6'ın, 10'ın, Mubesşer'in, 6'ın, 10'ın, Mubesşer'in, 6'ın, 10'ın, Mubesşer'in, 6'ın, 10'ın, Mubesşer'in, 6'ın, 10'ın, Mubesşer'in, tek ve müstesna vasf kulluk olan Allah'ın kulları. En aziz, en onurlu anı, secdedeki anı sayan Allah'ın kulları. Secde ile gururunu, kibrini kırdığı zaman kendisini en aziz gören Allah'ın kulları. اِتَّقُوا ve وَاَطِعُوهُ uh. Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan çok korkun, büyüklüğü kadar korkun,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 amnen aman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah. İnne's salate tenha ani'l fahşaa ve'l münker. <gülüyor> Ve zikrullah Vallahu ya'lemu ma tesnaun. Sadaka